Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Açık Dergiye ve Yararlı Sanat Arşivine hoş geldiniz. Sanatın toplumsal ya da siyasal sorunlara çözüm bulmak amacıyla bir araç olarak kullanıldığı örnekleri hakkında konuştuğumuz ve yararlı sanat fikrini tartıştığımız programımız ile sizlerle birlikteyiz. Programımıza adını veren ve üzerine konuştuğumuz örnekleri sağlayan arşiv, internet sitesi üzerinde arte-util.org adresinde erişilebilir olan yararlı sanat arşivi. Bugün stüdyoda bizlerle Burak Arıkan ve Yaşar Dağıl var, mülksüzleştirme ağlarından. Onlarla beraber aslında yarar sanat arşivinde bizim dikkatimizi çeken bir işten yola çıkarak mülksüleştirme ağlarını konuşacağız. Yarar sanat arşivine baktığımızda biz orada 558 numarayla yer alan Anti-Eviction Mapping Project diye bir işi gördük. Bu, bu proje San Francisco'nun Körfez bölgesinde yaşayanların yerine edilmelerine karşı yürüttükleri mücadelenin bir parçası olarak başlatılmış. Veri görselleştirme, veri analizi ve bireysel hikayelerin kaydının tutulması gibi araçlarıyla aslında soyulaştırma karşıtı mücadeleye destek vermek için yürütülüyor. Buraya baktığımızda aslında mükşüleştirme ağları doğrudan aklımıza gelen örneklerden bir tanesiydi. Benzer e, toplumsal dertleri sahip bir proje olarak sizin yürüttüğünüz bir proje olarak ve mükşüleştirme ağlarını konuşmak için bir vesile olabileceğini düşündük bu için. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi biraz belki bilmiyenler için mükşüleştirme ağlarını konuşarak nedir, nasıl ortaya çıktığı konuşarak başlamak iyi olabilir. Ee, biraz onu anlatabilir misiniz o şey? ilk oluşum süreci nasıl bu fikir gelişti, nasıl başladınız bu işe? Yani herhalde şeyden, hikayeden başlatmak, bu iş birçok yerden başlayabilir de bir tane nokta seçersek iyi bir nokta. O da hani Gezi da insanlar hani toplandığı vakitlerde, Haziran'ın 6'sıydı galiba, bir çağrı yaptık, bir atölye yapalım. O zamanlar parkta herkes atölye yapıyordu biliyorsunuz belki, çeşit çeşit konularda. Ee, biz de hani bu parkı yıkmayı isteyen şirket kim, o şirket başka neleri yıkmak istiyor, neleri hangi ihalleri hangi işleri yapıyor falan gibi böyle bir ıı, ilişkiler... Yani sermayeyle e, devlet kurumlarının ilişkilerini haritalayan bir iş yapalım diye bir çağrı yapmıştık. Hani oraya gelen birçok insan oldu. O çağrıyı düzenleyen işte ekip içinde Yaşar, ben, e, Zeyno vardı, e, belli arkadaşlar vardı. Bunlar yaptığımız çağrıya birçok insan geldi o gün. Hani gerek parktan geçenler, gerek e, duyanlar, hani çevredeki insanlar falan. E, ve orada biz parkta bir modellemeye başlamıştık yani ve oradan yürüdük sonra. E, evet yani belki şey eklenebilir. bu. Yani sonuçta çok görünür bir e, toplumsal rahatsızlık vardı o günlerde. Hani yani bu park park kalmalı. Hani onun bütün diğer toplumsal taleplerinin ötesinde parka yönelik çok görünür bir e, şey vardı. Hani bir talep vardı ve nasıl oluyordu? Hani bu kadar insan parka sahip çıkarken, bir şeyler yaparken, seslerini yükseltirken hangi güç ilişkileri buna rağmen belli projeleri kente diretebiliyor? dayatabiliyor. Yani hani o projelerin bir e, toplumsal meşruiyeti olması lazım. Bir tarafta çok yüksek sesle bir hayır deniyor. Hı. Nasıl oluyor? Yani o güç ilişkilerini daha görünür kılabilir miyiz? Biraz kafamızdaki sorular da bunlardı. Hı. Hani burada sermayenin bir rolü var illaki. Hı hı. Bu rol nasıl iktidar yapılarıyla ilişkileniyor ve daha üst ölçekte kentin makro dönüşümüne nasıl etkileri oluyor ki bu sesler, toplumsal sesler duyulmaz hale geliyor. Biraz da böyle sorular. Aslında tam da bu bıraktığınız yerden kentteki makro gelişmeleri anlamak adına... Ya ...gezi parkı da dediniz, mülksüzleştirme ağları başka ne gibi... yani ...gezinin ötesinde ne gibi sosyal ve siyasal sorunlara müdahale etmeyi amaçlıyor? Daha geniş kapsamlı düşünürsek. Yani çıkış noktası bu dediğimiz gibi işte kentsel dönüşüm projeleriydi. Oradan mesela hemen enerji alanına açılık. O aslında... <gülüyor> İlişkiler bizi oraya götürdü diyebiliriz yani. İşte ne bileyim ben örnek vereyim. Şimdi Tarlabaşı e, kentsel dönüşüm projesini yapan e, GAP İnşaatın sahibi olan Çalık Holding birçok enerji projesine de sahip. <gülüyor> e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. E, doğayı katleden e, projeler yapıyorlar. Termik santraller var içinde. E, madenler var falan vesaire. E, bu, bu ilişkileri gösterir hale geldi. Dolayısıyla otomatikman çevre ve ekolojik sorunlara zıplamış olduk ve bu da zaten yani Yaşar daha da yalıntılı bunu iç içe şeyler sonuçta kentsel <gülüyor> yani müksüzleştirme deyince kentteki mahallenin müksüzleştirilmesi <gülüyor> e, işte doğanın müksüzleştirilmesi gibi gidiyor yani bu işte sahillerin suyun e, gibi dolayısıyla yani hemen çevre ve ekoloji açıldı Kork proje anında sen o doğal beklentiler beklenen bir şeydi e, medyaya açıldık kaç şirkete bakıyorsunuz yaklaşık ee, şu anda herhalde 500'ün üzerinde yani belki 600'e yakın sayıda e, şirket vardır, özel şirket. Bütün devlet kurumları var. Büyük hmm. seviyede yani bakanlıklar, e, müdürlükler, belediyeler falan seviyesinde. Yani hem şirketlerin kendi aralarındaki ilişkileri, ortaklıkları, işbirliklerini hem de onların devlet kurumlarıyla kurdukları ilişkileri hmm. görünür kılma için e, hala internet üzerinden de erişilebilir e, bir araç, mülk süzeleştirme ağları. E, belki ben biraz şeyi de konuşmak istiyorum. E, teknik altyapısı. Yani, <gülüyor> e, bu görselleştirmeni, veriyi görselleştirmek için kullandığınız teknik altyapı ya da bize bir şeyler söyleyebilir misiniz? O da çünkü önemli bir aracı. Bunun başka, bambaşka bir yere taşıyor bu mücadeleyi ya da müdahaleyi. Yani şöyle bir şey vardı. Ben uzun süredir böyle A haritaları yapıyorum kendim. Kendi deneyim, yani işimde öyle bir şey yapıyorum. Sanat olarak, sanat olmayan hani eğitim alanında birçok alanda. Ola genelliklerin yani karmaşık bir sistemi anlamak için işte noktalar ve çizgilerle temsil etme ve sonunda ortaya çıkan örüntüleri okuma ve dolayısıyla bir o karmaşıklığa dair bir anlayış geliştirme işi bu yani bunu uygulayabileceğim birçok alan var hani biz şu, bu mükssüleşme projesiyle bunu hani bayağı işte kentsel dönüşümden başlayarak birçok toplumsal proje soruna uygulamaya başlamış olduk. Yani ...oradaki görünmeyen, çok da görünür olmayan diyelim, e, işte güç ilişkilerini ortaya çıkarıp parmakla gösterebilir hale getirdik. E, bu teknik e, olarak hani e, aslında kağıt kalemle başlayabileceğiniz bir şey. Hani biz tam öyle başlamıştık, parkta bildiğiniz fotoğrafları falan var bunun böyle. Kağıt kalemle işte şu, şuna bağlı, buna bağlı bir takım modeller geliştirerek. Sonra bunun verisini araştırarak, işte kaynaklarını bularak yani bu kaynaklar işte e, yani... Şirketlerin e, kendi sayfalarında Hani bu bizim projemiz diye sunduğu kayıtlar da olabiliyor, hı. kanıt olarak. Devletteki ihale kayıtları da olabiliyor. Aslında açık bilgiler bunlar değil mi? Tabi tabi. Veriler açık e, ve kamuoyu açık verileri biz uçlarını birbirine bağlıyoruz aslında. Olay, sen, olay biraz da oraya yani bunu böyle yaptığın zaman hı, yani bir farkındalık yaratmaya başlıyorsun, bir anlayış, bir kavrayış geliştiriyorsun aslında o karmaşıklığa dair. E, teknik olarak da hani, daha yazılım da var bunu sağlayan. Çünkü veri miktarı arttıkça Kağıt kaleme sığmıyor, hani hmm. bir bir paftanın içerisinden üç tane aktörü falan koyduktan sonrası ötesi bayağı zorlanmaya başlıyorsun. O zaman da yazılım kullanmak gerekiyor, hani ben de aynı zamanda program, bilgisayar programı geliştiriyorum. Hmm. Ee, i̇şte Graph Commons siteye bir tane proje var, Graphcommons.com Orada ım, açık bir şekilde isteyen herkesin kullanabileceği bir işte ağ haritalama ve analizi ve yayınlama e, aracı bu. E, biz de bunun kullanılır hale geldik zamanında. Müksülleştirmenin ilk versiyonları yoktu, tam hazır değildi bile yani. Ee, daha sonra orada kullanmaya başladık diyebilirim yani. Belki dinleyicilerimiz şöyle tarif edebiliriz. Polisiye filmlerde genelde bir panoya çakıl çiviler arasında itlikleri bağlayarak insanların işte belli ilişkileri görünür kılma ya da daha <gülüyor> bir kılmaya dair anları şey görmüşlerdi mutlaka. <gülüyor> ee, Müksülleştirme aları bunu aslında çok daha gelişki metotlarla, çok daha kolaylaştırarak, çok daha anlaşılabilir kılarak e, yapan bir e, görsel e, araç. Ben bu noktada Yaşar'a bir şey sormak istiyorum. Yaşar, sen tabii şey, demin üzerine konuştuğumuz kente dair, toplumsal sorunlara dair mücadeleyi ya da müdahaleyi farklı araçlarla da yürüten türlü angaçmanlarla ilişkiler var. Yani Mekanda Adalet Derneği'nin de yürütücüsü olarak varsın. Peki veri görselleştirme ve haritalama özel birer araç olarak bu toplumsal, aktivizmin, bu toplumsal aktivizme ya da bu müdahaleye... ...ne gibi imkanlar da kısıtlılıklar sağlıyor bu, bu özel alan için ne söyleyebilirsin? Yani sadece müksüzleştirmede kullandığımız müksüzleştirme ağlarındaki yani aktörleri arasındaki ilişkileri görünür kılmak... Yani ...nasıl bir gücü ortaya koyuyor? aynı şekilde kente yapılan müdahalelerin e, anlaşılabilir olması için kullanılacak yani verinin görselleştirilme ihtiyacı var. Ee, i̇şte şu kadar alan kentsel dönüşüm alanı ilan edildi demek e, çok bir şey ifade etmiyor. ki yaşayan insanların işte oradaki e, toplulukların hayatına olan etkisini göstermiyor. Çok basit bir, ya da bir yıkımın işte şurada yıkım töreni gerçekleştirildi dendiğinde bir kentsel dönüşüm alanının devamında gelecek olan oradaki topluluk örgütlü bir mücadele içinde değilse insanların taleplerine rağmen başlayan o yıkım sürecinin etkilerini orada yol açtığı rezonansı hakta bunu görünür kılmak gerekiyor. Bunun farklı araçları olabiliyor. Fotoğrafçılık bunun bir noktası. Biz fotoğrafçılarla çalışıyoruz. Belgeselcilik videolar bunun bir parçası. Haritalama gene bunun bir parçası. İşte o ilk başta bahsettiğin San Francisco'da eviction map Biz de 2009'da İstanbul'da bir eviction map yapmıştık <Gülüyor> ee, Onu da Rotterdam Mimarlık Biyeneri'nde sergilemiştik ilk başta ee, Bu ne ifade ediyor? Bir kere o eviction yani tahliye e, tehdidi altındaki e, tekil mahallelerin tekil olmadığını göstermenin bir aracı haline gelebiliyor <Gülüyor> ee, Görselleştirmenin bize sağladığı e, böyle imkanlar var Dolayısıyla orada bir daha büyük bir topluluğun olduğunu etkilendiğini, bir araya gelmenin imkanlarını tartışmaya başlıyorsunuz. O zaman da farklı mücadele alanları açılmış oluyor. Çok mütevazı bir şekilde ama o alanları açmaya başlıyorsunuz. Ee, yine bu görünürlükle alakalı diğer e, veriyi görselleştirme metodlarıyla da daha geniş kamuoyunda bir aslında etkiniz olmaya başlıyor. Ee, daha e, tartışılabilir. ...bazı şeyleri. Ama tabii bunun sınırları var... ...sizinde. Yani, <gülüyor> benim bahsettiğiniz gibi... Ee, ...yani hangi kodlarla... ...görselleştiriyoruz... ...o görselleştirdiğimiz kime hitap ediyor... ...yani bir taraftan... Yani ...bizim veriler... şimdi süreştirme ağlarındaki o... ...bir baktığımızda... E, ...aslında e, biz... ...talepkar bir proje... ...yani insanların o veriyle... ...haşır neşir olması, içine girmesi... ...düşünmesi, böyle ağları takip etmesi... E ...bu çok da... E, ...hani bir... ...belki bir arayüz, belki bir... ...çevirmen, belki bir şekilde... ...üzerine konuşma ihtiyacı doğru İşte gelip... ...bizim mevzuyu anlatmamız gerekiyor. Ya da başka uzmanların konuşması gerekiyor. Ya da araştırmacı gazetecilerin... ...bunun üzerine bir şeyler söylemesi gerekiyor. Dolayısıyla hani o kitlelerin de... Yani ...her aracın, her... Görse, ...veri görselleştiren aracın... E, ...etkileşim içine girebildiği... ...kitlenin de... E, ...hani... Değişiyor diyelim. Sınırları var. Ama aslında tek bir okuma olmadığını da söylüyorsunuz. Evet. İnsanları keşfetmeye, araştırmaya da davet ediyorsunuz. Bu açıdan da bence çok değerli. Ee, biraz hani şimdi girişim hali hazırda ne yapıyor onu da konuşmak istiyoruz. 2013'te başladığınızı söylediniz. Güncelleme, araştırma hala devam ediyor mu? Nesiklamıklıkla güncelleme yapıyorsunuz. Hı hı. Galiba bir yandan da insanları da aslında veri girmeye, veri paylaşmaya davet ediyorsunuz. Biraz bunlardan da bahsedebilir misiniz? Evet. E, proje yani 2013'te Eylül elinde başladığım ilk defa yayınlanmıştı ilk versiyonu diyelim. E, o zamandan bu zamana bir aralıkta da bir daha güncellenmişti. O zaman biliyorsunuz yani ne zaman toplumsal olaylar patlak veriyor. Mesela işte 17-25 aralık olayları gibi 2013'teki bu haritalara çok büyük talep oluyor. E, yani sanırım sebebi işte hani o, o şoku yaşayan insanlar hani bir bilgi ihtiyacı, bu konu doğru bilgi yani referanslı bilgi, kaynaklı bilgiyi ben anlamaya çalışmak istiyor. Çünkü medyanın hali Anaklı medyanın hali malum. Dolayısıyla biz bizde biraz bu aşamaları hep takip ettik aslında. Yani Aralık ayında 2013'te bir daha güncellenmişti. Daha sonraki aylarda bir daha güncellendi. Büyük mesela Soma faciası olduğunda yine güncellenmişti falan. Biraz öyle bir hali var. Yani toplumundaki büyük aylarda beraber tekrar bir bakıyoruz falan. Örneğin en son versiyonunu söyleyeyim. İşte Demirören Doğan Medya'yı satın alınca yine güncellendi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gibi. Bunlar dışında bu yani dolayısıyla böyle bir takvimi yok aslında. Takvim toplumdaki takvim yani e, bir noktada ama aynı zamanda da e, projeler yapıyoruz çeşit çeşit. Bu projelerin e, çıktıları bu müksüzleşim alanına girdi olarak geliyor. <gülüyor> i̇şte aramızda böyle çeşit çeşit araştırma işleri yapan arkadaşlar var. Bunlar yaptığı araştırmalardaki bulgularını veya işte topladığı verileri diğerini derlediği verileri ekleyebiliyor. Bu konuda enerji alanında çok öyle ekleme oldu mesela. Termik santrallerin hepsi örneği eklendi zamanında. Ee, gibi yani medya böyle çalışmaya arkadaşlar var medya taraması yapılmıştı mesela Türkiye'de medya sahipliği üzerine galiba unuttum şimdi bir kurumun desteği bir proje yapılmıştı orada yine bir iş yapıldı oradaki işlerden bazı veriler eklenmiş oldu falan. <Gülüyor> yani kamusal olan e, ve e, her türlü araştırmaya açık de eklenmesi, yani eklenebil, bu formatı sokulursa eklenebiliyor kolayca. Yetekelim biz başlarken de aslında mesela iş cinayetleri e, toplu topluluğu e, eklemiş haritalara. <Gülüyor> bu e, bir mut derneğinden gelmiş tamamen. <Gülüyor> Onların topluluğu da yani Daha sonra işte e, e, iş ve işçi sağlığı e, e, e, meclisi. meclisi var. Oradan oradan e, veriler geldi. Falan. Bunlar hep böyle genelde bir veri alışveriş, bir veri paylaşımı yapıyoruz hı hı. farklı halatları araştırma kurumlarda bu da bu neticesi çok oluyor yani çok daha güvenilir ve hmm. etkili, etkili iş yapmış oluyorsunuz o zaman ee, öyle yani sonuçta takvim böyle biri tak, biri toplumun takvimi diğeri <gülüyor> işte araştırmaların takvimi gibi şimdi bir kısa şarkı verin ondan sonra sohbetimize devam ederiz ne dinliyoruz Kendrick Lamar'dan uh, All Who I'm building with I want the credit If I'm losing or no, I'm winning On oh, my mama That's the realest shit now, Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Yerel Sanat Erşif Programı'nın ikinci yarısında Burak Arıkan ve Heçer ile sohbetimize devam ediyoruz. Programın ilk yarısında biraz müksüzleştirme ağları nedir, nasıl ortaya çıktı, şu anda neler yapmaktı bunları konuştuk. Şimdi programın ikinci yarısında aslında biraz yerel sanat fikriyle beraber müksüzleştirme ağları nasıl konuşabiliriz oraya girmek istiyorum. Yerel sanat fikri aslında sanata dair pratikleri bir araç olarak kullanarak sosyal ya da siyasal problemlere müdahale etmeyi barındırıyor. E, bu anlamda müksüzleştirme ağları e, işte haritalama, görselleştirme, görsel malzemeyi kullanma gibi pratiklerle aslında bir yandan e, bir ayağa sanat da görülebilir. E, bir ayağı da aslında çok toplumsal aktivizm içinde yer alan bir proje. E, bu anlamda 13. İstanbul Bienali'nde de e, yer alan bir proje oldu e, 2013 senesinde. Bunu sormak istiyorum. Yani bu projeyi bir sanat işi olarak kurgulamış mıydınız? Ya da bu konudaki konuşmalarınız nasıldı? Muhtemelen artışılmış, konuşulmuş bir konudur. Bu bir sanat projesi olarak nasıl kavranabilir diye. Viyanel öncesinde ya da Viyanel'den sonra bu dönüşüm oldu mu bu kavra işte? Hmm, tamam, nereden girelim yani? <gülüyor> <gülüyor> <Ölengirli> konulara giriyoruz. <gülüyor> ee, şöyle <gülüyor> bir şey söyleyebilirim. Bir kere projeyi yükseliştirme ağları projesini gerçekleştiren insanlar arasında yani sosyal bilimciler, avukatlar, gazeteciler var. Teknolojistler var, yazılımcılar var, sanatçılar var. Dolayısıyla böyle düşündüğünüz zaman çok kimlikli bir proje her şeyden önce. Bunun dışında yani biz şey gibi düşündük, yani bunun hakikaten sanatdır veya değildir gibi bir çerçevenin çok dışında hareket ediyoruz. Yani platformlar ...bu bazen hukuk gibi bir platform da olabiliyor, bazen sanatsal platform da olabiliyor, hepsine girip çıkabiliyoruz. Bu konuda bence serbestiz yani. Hı hı. Nitekim BNL'ye katılma kararı da böyle alındı aslında yani. O zamanlar biliyorsunuz 2013'te protestolar var, işte BNL'in sponsorlarından dolayı işte e, bayağı yoğun 2013'ten hatırlıyorum. Yani, e, hatta BNL yapılmayacak mıydı, yerleri kısıtlandı falan vesaire, biz o gün katılmaya karar verdik çünkü... Ee, çok farklı bir kitleye ulaşacaktı. teki ulaştı da yani. Ee, bizim hmm. hala hazır ulaşabileceğimiz kitleden daha farklı bir kitle. Ondan sonra zaten İngilizce ve Türkçe çevirisi yapılmıştı. Dolayısıyla birçok uluslararası kitleye de ulaşmaya başladı. Aslında hmm. bir yandan öyle bir avantajı oluyor. Çünkü Türkiye'ye gelen birçok insan o zamanlar ziyaretçiler. işte görüyorlar böyle bir iş de var. Hani bu konu çalışıyor falan gibi. Ee, onun dışında da dediğim gibi birçok farklı platforma girip çıkıyoruz. Hukuki platformlar işte ne bileyim ben akademide zaten yer alıyor. Tezlerde hmm. kullanılıyor. Um, um, yani sokakta da kullanılıyor olabilir bilmiyorum. Biz o zaman öyle planlarımız da vardı. Bir haritalardan afiş yapmak gibi <gülüyor> yaptık hmm. hiç bilmiyorum ama yapmış olabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> um, e, dolayısıyla yani çok kimlikli ve çok çeşit çeşit yer platformlara girip çıkabilen bir hali var, yani bunu söyleyebiliriz. Biyenel zamanında herhalde şey tartışması önemli, yani bizim temel derdimiz hani o haritanın görünürlüğünün artmasıydı. Hı hı. Hani burada bu işimizle var olalım, işte Biyenel iyi bir fırsat böyle bir, yani tamamen hani yükseştirme ağlarını daha geniş kitlelere e, yaymak için iyi bir e, imkan dedik. Ve öyle oldu. Yani Financial Times bile o zaman işte hani BNL'deki öne çıkan bir iki işten biri mülküzeştirme aldı. Şimdi Financial Times aslında bir nevi sistemin çarklarının düzgün dönmesi için var olan kapitalist medyanın önemli bir parçası. Ama hani onun dikkatini çekmiş oluyor. Biraz öyle bir etki yapmak istemiştik zaten. O yüzden hani o platformda ve her türlü platformda hani projenin... ...toplumsaldan bağımsız olmayan o amacıyla var oluyorduk. Sanırım sanatla kurduğumuz ilişkide biraz böyle. Aslında tam buradan belki biraz yararlı sanat fikrini de tartışabiliriz. Ee, başından itibaren bunun bir toplumsal e, sorunu siyasal bir meseleye cevaben aslında doğduğunu belirttiniz. Ee, yani sanatın toplumsal ve siyasal meselelere müdahale için bir araç olarak kullanılması fikri hakkında ne düşünüyorsunuz? Mülksüzleştirme ağları bir yararlı sanat örneği olarak e, düşünülebilir mi? Um... Yani bence yani yararlı veya bir çözüm getiren e, getirme fonksiyonu sanatın bence çok doğru bir fonksiyon değil e, çünkü çözüm getirmek zaten hani tasarımın, mühendisliğin, teknolojinin işi genellikle yani e, bilimin ve sanatın işi çoğunlukla iyi soru sormak bence benim yani görüşüm bu da bu konuda aslında çok böyle aşırı bir dikotemi de yapmıyorum da e, yani bu sen, eskili bir anlayış yani epeydir, belki yüz yıldır var olan bir tartışma biçim yani ee, tabii ki bunlar aslında bir dolu gri alan var giteş var ki sizin şu anda yaptığınız programın kendisi böyle bir şey ee, bence bu çok önemli ee, ve bunun böyle tartışabiliyor olmak o gri alanın kendisini tartışabiliyor olmak çok çok önemli bir şey ee, ama hani dediğim gibi ben kendi yaptım işlerde mesela şöyle bir birçok yanlış anlama var örneğin işte harita harita kullanışlı bir şeydir değil mi Teknoloji, teknolojinin genel olarak kullanışlı olduğunu düşünürüz. Ama e, bunları kullanan sanat işleri kullanışlı mıdır? Hı hı. Veya daha doğrusu yararlı mıdır? Yani hı. sizin deyinizde çözüm getirir mi bir şey? Teknolojik olduğu için veya harita olduğu için bir çözüm mü getiriyor yani bir şey? Benim niyetim genelde soru sormak, daha yeni sorular, daha iyi sorular, daha kuvvetli sorular sorabilmek, eleştirebilmek yani şu anda için bunu söylerim. Kendi işlerimiz konuşuyorum. Müksidişimaları bence bundan da karışık çünkü. Dediğim gibi çok kimlikli ve çok da her yakalanına gidip çıkabilen bir yapısı var, ortak kolektif karar veriliyor içerisinde. O da yani sanat mı değil mi tartışması demin söylediğimiz gibi çok da, yani o yüzden de yararlı sanat mı değil mi tartışması çok da kritik değil yani. Hmm. Sanat kuramcısı Stephen Wright'ın aslında bu mesele dair bir önerisi var. Sanat mı değil mi sorusu yerine sanat kat sayısını konuşmamız gerekir diyor. Her işte her pratikte belli bir tür sanat kat sayısı vardır. Bu kişilere o işle pratikle ilgilenen kişilere göre değişebilir. Bazıları için çok yüksek olabilir. Orada çok yüksek sanat kat sayısı görebilirler. Bazıları için daha düşüktür. Ve onlar daha kullanım Kat sayısını Hı. yüksek olarak gördüler. başka türlü nitelikleri göze çarpar diye belki bu iyi bir e, çerçeve olabilir yani dediğin gibi çok insan var sanat içinden gelenler var sanat dışından sosyal bilimlerden hukuktan Hı. gelenler var belki herkes için farklı katsayıları sahip farklı o görsel malzeme ya da o pratik e, bu sanat katsayısı meselesiyle beraber düşünüldüğünde yararlı sanat fikri de aslında o gri alanı senin de dediğin gibi üzerinde tartışmaya devam etmek gerektiğini gösteriyor. Evet, biraz. Ben mesela şöyle düşünüyorum açıyorum açık radyodaki bu oda. ...bu stüdyo bir araç değil mi? Yani Sizin örneği program yapmanızı sağlıyor. Başka yüzlerce farklı hmm. düşün, düşüncenin tartışmasına yol açıyor. Ee, bu, bu tarz fonksiyonlar önemli. Yani bu bir araç. Hmm. Çözüm getiriyor mu? Hem çözüm getirir hem soru sordurur. Yani. İkisi de olabilir. Hmm. Yani biraz belki sosyal alandan... E, ...çok hızlıca... E, yani ben, ...benim yaptığım çalışmalarda... Ekipler işte mimarlar oluyor, mühendisler oluyor, teknoloji insanlar oluyor ama sanatçıların da olmasını isterim. Yani öyle bir yararlı faydalı sanat diyeceksek hani yaptığımız toplumsal dönüşüm talepli çalışmalarda sanatın daha fazla o kat sayısının artması mesajımı ya yapmak istediğimiz dönüşümü gerçekleştirmek için bir araç bir imkan olarak görüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Yararlı Sanat Açivi programında Burak Arıkan ve Yaşar Adanalı bizimleydi. Tekrar teşekkürler. İyi günler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi günler,